Çocuk diye geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle ile 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim iyi salılar, iyi günler, dileklerimizle programımıza başlıyoruz. Burç efemden çocuk deyip geçmeyinden sesimizin ulaştığı her yere, tüm annelere, tüm babalara, tüm eğiticilere ve çocukla muhatap olan herkese selamlarımızla, İstanbul'dan gönderdiğimiz selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızı... Çocuklarımızla, alan, çocuklarımızla aramızda olan ilişkilerden, onlara davranış şekillerimizden, çocuk yetiştirme adına yapmamız gerekli olan konulardan bahsedeceğiz her zaman olduğu gibi. Şu anda önümde yığınla mesajlarınız birikmiş durumda ve hepsini tek tek okumaya çalışıyorum. Programda mümkün olduğu kadar da okuduklarım içerisinde vakit el verdiğince... Her birine de yer vermeye çalışıyorum ama şu da bir gerçek ki vaktimiz kısıtlı bu kısıtlı vakit içerisinde işte programımız şu anda başladı 11 15 15 dakika sonra teknik yönetmenimiz Semih Bey işaret edecek hocam reklamlar diyecek sonra geriye de 20 dakika 25 dakikalık bir vakit kalıyor. Bu süre içerisinde de ancak bir kısım mailleri cevaplandırabiliyoruz veya gönderdiğiniz SMS'leri cevaplandırıyoruz. Ama şundan emin olabilirsiniz ki tüm mesajları okuyorum ve bundan sonra da gerekirse gönderilmiş olan e-mailleri e-mail olarak da cevaplandırmaya çalışacağım. Onun için eğer dinleyicilerimiz mesajlarını şu adrese de gönderirler ise... O takdirde ben e, mümkün olduğu kadar burada cevaplandıramadığım mailleri e-maille e de cevaplandırmaya çalışacağım. E, benim için açılmış olan bir e-mail var Burç FM'de. Onu vereyim, sizlerle paylaşayım. Efendim agunes et harfi burcfm.com.tr adresi benim şahsi e-mail adresim. Burayla benimle irtibata geçilebilir ve burada yayınlanmamış olan, cevaplanmamış olan mesajlarınızı da orada cevaplandırmaya çalışacağım. Hemen programın başında da canlı yayınımızda cevaplandırılmasını istediğiniz sorularla ilgili e-maili de vereyim. Sonra programımıza başlayalım. Efendim program için e-mail adresimiz de çocuk deyip geçmeyin burçfmcom.tr. Efendim bugün kısa da olmuş olsa anne babaların zorluk çektikleri hususlardan birisi olan çocuklarda din eğitiminde bahsetmeye çalışacağım. Ee, çocuklara e, gelişim süreci içerisinde zihinsel ve duygusal gelişim süreci içerisinde dini duyguları, ahlaki duyguları, toplumsal normları, e, toplum kurallarını nasıl veririzin? bir kısmına değinmeye çalışacağım ve bu hususta gördüğüm kadarıyla yine e-maillerde okuduğum kadarıyla ve etrafımda gördüğüm kadarıyla çok ciddi yanlışlar yapılıyor ve o yanlışlardan birazcık bahsetmeye çalışacağım bugün e reklamlara kadar olan süreç içerisinde çocukların dini eğitimine değinmeye çalışacağım şimdi başlangıç olarak şuradan başlasak acaba çocukların dini eğitimi ve ahlaki eğitimi Kaç yaşından itibaren başlar kısmına baktığımızda şunu görüyoruz. Anne karnından itibaren din eğitimi başlıyor. Hocam nasıl olur yani anne karnındaki çocuğa oturup karşısında sohbet edecek halimiz yok, din anlatacak halimiz yok. Hayır, din eğitimindeki kasıt şu olarak anlaşılması lazım başlangıçta. Çocuğun huzur ve sekine içerisinde olabileceği bir zemin hazırlanması Din eğitiminin de başlangıcıdır. Hocam ne demek istediniz? Şunu demek istiyorum. Çocuk din eğitimini alabilmesi için, dini değerleri alabilmesi için önce bir zemin oluşması lazım. Bu zemin ise çocuğun e, sakin, sekine içerisinde ve huzur içerisinde bir temelinin üzerine inşa edilmesi lazım ki din eğitimi ondan sonra bina yükselsin. Yani din eğitiminin temelinde aslında çocuğun huzur içerisinde ve hissederek ve etrafı görerek ve sakinlik içerisinde bulunuyor olması gerekli. Birinci aşama budur. İşte bu aşamaya göre baktığımızda çocuk eğer anne karnında, annenin karnında huzur içerisinde ve sekine içerisinde dokuz ay yatar ise... Annenin işte babayla yapacağı tartışmalar, kavga, dövüş, hır, gür artık ne isim koyarsanız siz yahut da annenin geçireceği psikolojik rahatsızlıklar veya istenmeyen bir çocuk ise 9 ay boyunca yattığı anne karnında çocuk işte bu huzur ortamının ilk saniyelerinden itibaren temelinde bir takım e, eksikliklerle beraber olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla... Eğer şu anda çocuk bekleyen anneleri var ise veya işte çocuğumun dini eğitimi nasıl olması lazım geldiği soru, konusunda soru işareti varsa genç kardeşlerimizde onlar ilk önce e, üzerlerinde çocuklarını taşırlar iken mutlak surette kendileri bir kere huzur ve sekine içerisinde olacaklar. Hocam yani bugün bugünkü şartlara baktığımızda işte dışarıda e, olaylar malum işte geçim derdi malum günümüzdeki kocalar erkekler malum. Evet burada asıl yükten bir tanesi de asıl yükte aslında çocuğunun dindar olmasını isteyen bir baba eşine bu ortamı hazırlamak zorundadır. Yani çocuğun dini eğitimi sadece anneye ait bir şey değil baba dışarıda para getirmeye çalıştığı kadar, baba dışarıda işte para için veya işte ailesinin geçimi için hırgür etmeye başladığı kadar, eşine de evine de bu güzel ortamı hazırlaması lazım. Anne ne kadar huzur içerisindeyse, o anneden leşet edecek olan çocuk da aynı huzur içerisinde olacaktır. E bu çocuk da madem ki aynı zamanda o babanın çocuğu, o takdirde anneye huzur ortamını hazırlamak da madem ki babanın elinden geçiyor, o takdirde o anneye huzur ortamını daha hamilelik dönemi içerisinde hazırlanması lazım. Efendim, e-mailler okuduğumuz sırada orada da rastlayacağız. Madem ki bir gelininiz var, oğlunuzun hanımı var, o takdirde o hanıma iltifat etmek, o hanım madem ki, işte hamile ve sizin torununuzu dünyaya getiriyor. O takdirde kayınvalidelere hanım, e, gelinlerine karşı saygısızlık yapmak düşmez. Özellikle çocuk bekleyen bir anneyi kayınvalide çok iyi anlaması lazım. Çünkü kendisi de çocuklarını dünyaya getirdi. Kendi çocuklarını dünyaya getirdi. Hamileliğin ne demek olduğunu kayınvalide çok iyi bilmesi lazım. Kayınpederler çok defa bizim toplumumuzun içerisinde olgun karaktere sahipler. Ama gelinlerle kaynanın arasında bir takım sürtüşmeler oluyor. Kayınvalide gelinine her yaşattığı olumsuzlukta bir bela torun dünyaya geleceğini unutmaması lazım. Aslında kendi bindiği dalı kesiyor kayınvalide gelinine işte ters davrandığı zaman onu küçük düşürdüğü zaman insan içerisinde çok değer vermediği takdirde öylesi bir gelinden dünyaya gelecek torun da kendisine o acıları yaşatacağını bilmesi lazım. Birinci aşama dedik çocuğun anne karnındaki o huzur ortamında sekine içerisinde yatması. Dini eğitimin temelinde yatan şeylerden bahsediyoruz. İkincisi ise çocuğun dünyaya geldikten sonra anne ile güven ilişkisinin kurabilmiş olmasına bağlıdır çocuğun dindar olması. Nasıl yani anne ile güven ilişkisi? İşte bu programlarımızda ısrarla anlattığımız bir şey var. Yahu ne olur şu çocuklarınızı ağlatmayın. Allah rızası için ağlatmayın şu çocuklarınızı dediğimiz şeyin altında yatan şey bu zaten. Yani çocuk eğer ağlıyor ise bir sebebi vardır. Hocam bizim çocuk işte sebepsiz yere ağlıyor. Olmaz öyle bir şey. Ya olmaz. Çocuk ağlıyor ise bir sebebi vardır. E anne olarak da senin görevin o sebebi bulup o sebebi e gidermek. Çocuk mızmızlanıyorsa bir sebebi vardır. O sebebi bulup o sebebi gir, e, gidermektir anne olarak. Ve böylelikle çocuk her bir rahatsızlığını gideren kişi olarak annesini karşısında gördükçe ve her bir ihtiyacına cevap veren kişinin melek simalı annesi olduğunu gördükçe geceleri her uyandığında gözünü açtığında annesinin simasını yanında gördükçe annesinin dokunuşlarını her seferinde o, o yavrucuğun bir, yaşı, bir aylıkken, beş aylıkken annesinin dokunuşlarıyla huzur içerisinde bulundukça, işte o takdirde anne ile çocuk arasında bir güven ilişkisi kuruluyor. Eğer anne çocuğunu duygusal olarak o ilk dört yılda besleyemiyor ise, çocuğun ihtiyaçlarını tespit edemiyor ise, ya bu çocuk da iyice zıvanadan çıktı deyip elinin tersiyle itiyor ise, Efendim, çocukla iktidar mücadelesine giriyorsa, güç gösterisinde bulunuyorsa, ceza ile sindirmeye çalıştırıyor ise, işte mükafat ile de çocuğu suni tetiklemelerle adam etmeye çalışıyorsa, kendi istediği şekle getirmeye çalışıyorsa, duygusal bir bağı eksikse eğer çocukla anne arasında, o çocuklar da kaygılı oluyorlar. Kaygılı bir e, güvensizlik taşıyorlar annelerine karşı. Şimdi bunları teker teker izah etmeye çalışacağım. Bunların ne demek olduğunu din eğitimi sırasında o zaman daha da net anlaşılacak. Eğer anne ile çocuk arasında güven duygusu eksikliği başlamış ise var ise çocuk anneyi kendisine bir rakip olarak görüyor ise çocuk anne ile bir güç mücadelesi izzet mücadelesi kendi varlığını ispat etme mücadelesinin içerisine girdiyse, anne her seferinde bağıra bağıra odaların içerisinde çocuğu kovalıyor, yakasından tutup kenarlara çekiyor ise, o takdirde bu çocuk kendi kişiliğini ezdirmemek için annesiyle arasına bir perde koyar. Annesiyle arasına bir duygusal efendim e, duvar örer. O takdirde anneyle çocuk arasında bir güven zafiyeti başlar. Hocam ne, ne olacak ki güven zafiyeti başlasın çocuk ileride unutur. Efendim unutmaz. Çünkü din eğitiminin temelinde güven vardır. Din eğitiminin temelinde güven vardır. Hem de öylesi bir güven ki eğer anne veya baba 4 yaşından sonra bahsedersek eğer şimdi. 4 yaşından sonra 5 yaşından sonra ve ilerleyen yaşlarda eğer anne yahut da baba bir güvensizlik oluşturur ise çocuğun gözünde, çocuğa vereceği ondan sonraki e, tüm bilgiler artık değerini kaybedecektir. Çocuğa siz anlattığınız her şey, dine ait anlattığınız her şey değersizlik kazanacaktır. Ve çocuk yavaş yavaş sizden artık ve sizin bilgilerinizden artık soğumaya Ufak ufak böyle rahatsız olmaya başlayacaktır. Ya baba bırak şu hikayeleri demeye başlayacaktır belli bir yaşa geldiğinde. E siz de sinirleneceksiniz. Oğlum ne hikayesi kızım ne hikayesi ben sana dini anlatıyorum. Ama çocuğa bu bir hikaye gibi gelecektir. Çünkü güven duygusu eğer zedelenmişse çocukta o takdirde o bilgiyi aldığı kişiyi ve o kişiden gelen bilgileri artık önemsemeyecektir. Örneğin düşünün. Efendim bir şeye gidiyorsunuz sohbete gidiyorsunuz. Efendim sohbetteki kişi size çok güzel şeyler anlatıyor, dinletiyor, dini anlatıyor vesaireyi anlatıyor. Arkasından da bir bakıyorsunuz ki efendim, e, tabaklar, börekler, e, tatlılar geldiği sırada masanın üstünde en çok her şeyi kendisi yemeye başlıyor. Hiç kimseyle alakası yok. Hapur, hupur, hupur, hupur, şapur, şupur yiyor. E, biraz önce hocam sen dinden, imandan bahsettin, şeyden bahsettin. E, şimdi yediklerin nedir? İşte kimseyi düşünmüyorsun. Birden bire soğursunuz değil mi yani? Yahut da anlattığı şeyler eğer gerçekçi ve e, yaşadığı şeyler değilse birdenbire soğursunuz o kişinin anlattığı şeylerden ve artık art değer görmez. İşte aynı bunun gibi artık o hocadan gelecek bilgileri madem ki siz artık çok eskisi gibi önemsemeyeceksiniz. Güvensizlik oluştu çünkü biraz önce kardeş payından bahsediyordu komşusu açken tok yatan bizden değildirden bahsediyordu sohbet bitti gülmeye kahkaha atmaya başladı e sofranın yarısını neredeyse çevire çevire kendisi yiyor e hocam ne oldu hani biraz önce neyden bahsediyordun şimdi neyden bahsediyorsun o karşı nasıl ki bir soğukluk hissederseniz aynı şekilde çocuğa verdiğiniz nasihatler belli yerlerde kırıntılarla kesintiye uğramış ise o takdirde çocuk ile sizin aranızda bir güvensizlik oluşmuş ise işte çocuk sizden gelecek bilgileri, bu dini bilgiler ise artık çok önemsemeyecektir. Ben e, yurt dışındayken şöylesi bir tecrübe yaşamıştım. Onu aktarayım. Şimdi bir genç delikanlı camiye gitmiş. Camide hoca e, kürsüde vaaz veriyor. Vaaz sırasında Amerika'daki Cambridge Üniversitesi'nden işte Van der Pluch isimli e, bir profesörün araştırmasına göre diye bir takım bilgiler aktarmış. Sonra namazlar kırılmış. İşte o bilgileri aktardıktan sonra işte sosyal yaşama ait bir takım normlar aktarmış hoca falan. Sonra genç delikanlı namazı kıldıktan sonra işte dışarıya çıkmış ve arkadaşlarıyla konuşurken ya ben bir daha bu camiye gelmeyeceğim falan diye söylemiş. Karşılıklı konuşuyoruz. Daha sonra dedim niye böyle düşündüğünü şey yaptım da hocam dedi ya şimdi Cambridge dedi Amerika'da değil. Artı Van der Pluch, İngiliz değil o da Hollandalı hem anlattığı de dedi e, sosyolojiyi anlatıyor dedi psikoloji profesöründen bahsediyor hocanın ondan da haberi yok. Yani aldı oradan aldı oraya götürdü hiç birisi birbiriyle alakalı değil ama hoca kürsüde asıyor kesiyor kükrüyor vesaire yapıyor anlattığı bilgiler doğru değil ki dedi. Şimdi bu takdirde işte o bilgiyi anlatan kişinin bilgi sahibi olması da çok önemli. Şimdi siz Amerika'da Cambridge Üniversitesi'nden Van der Pluch isimli profesör derseniz o zaman e, karşıdaki kişinin hatları kopu verir. İşte bu konuda aslında camilerde hocalarımıza da çok büyük iş düşüyor. Hocam kürsüye çıktın sen Allah razı olsun çok güzel şeyler anlatıyorsun dini sohbetler yapıyorsun insanları işaret ediyorsun ama dikkat et. Bak cemaatin içerisinde sosyolog olan bir tane delikanlı var İşte psikolojide master yapan bir delikanlı var. Efendime söyleyeyim bir mimar var anlattığın şeylerden yüksek mimar var vesaire var. Anlattığınız şeyler eğer öyle e, yüzeysel ve çok da hakim olmadığınız bir takım bilgiler ise o kişiler sizden soğuyabilir. Sizden soğuduğu gibi dinden de soğuyabilir. İşte hocanın e, bilgisi diyebilir yani. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Yani çocuk anne babaya karşı öyle bir güven duygusu içerisinde olması lazım ki anne dediğiniz şey hemen burada devreye gideyim. Veya baba dediğiniz şey bazen aile içerisinde yalanlar o nasılsa ismine pembe yalanlar falan diye bahsedilen şeyler var yalanın hepsi yalandır yani bunun pembesi sarısı kırmızı olsa olmaz ki Efendim, pembe yalan söyledim ben bugün evde yoktum da var diye söyletirdim, vardım da yok diye söyletirdim. Yalançısın yani bunun başka bir ismi yok ki çocuğunun karşısında bu şekilde söyleyen bir anne yalancıdır. Çocuğunun gözünde küçük düşen bir anne de dini eğitim verebilecek kapasitede bir anne değildir yani. Çocuk o anneden dini eğitim almaz. Çünkü güven duygusu çocuklar da din eğitiminin temelini oluşturur. En ufak bir sarsıntı yerin altındaki bir şiddetindeki en ufak bir sarsıntı yeryüzüne doğru çıktığı zaman 9-10 şiddetinde bir depreme dönüşür çocuğun ruhunda. Çocuk gülüyor size şu anda destek veriyor konuştuklarınızı evet karşılıklı olarak böyle e, sırnaşıyoruz birbirimizle ne kadar güzel aldattık yalan söyledik vesaire yaptık bak Ayşe teyze eve gelmeyecek işte e, çarşıya çıkacaktım ne yapayım kızım başka türlü söyleyemezdim ki diye evet anne diye çocuk destek veriyor ama deprem yaşıyor karşıda çocuk deprem. Şimdi böyle olduğu zaman din eğitiminin temeli bombalanmış oluyor bakın ta anne karnından itibaren geldik sekine ve huzur içerisinde çocuk olacak cezalar ile. Çocuklar sindirilmeyecek, onurlar kırılmayacak, izzetleri ezilmeyecek ve ondan sonra da aynı duygular içerisinde anneye duyduğu güven duygusuyla çocuk dine olan güvenini bağlaştıracak ve dine öyle bir güvenecek ki eliyle tutuyor gibi böyle cenneti elinde tutabilecek derecede dine ait değerleri verebilmiş olmak lazım. Evet dedik ya zaman hızlıca akıyor. 15-17 dakika geçti. Semih Bey ellerini kaldırıyor. Hocam diyor ne yapayım çaresizim diyor. Reklam vereceğiz diyor. Efendim reklam arasından sonra bu konuya birazcık daha devam edelim. bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz çocuklarda din eğitimiyle alakalı birkaç kelime etmeye çalışıyoruz dakikalarımız yer verdiği ölçüde aslında koca koca ciltlere sığacak olan bir kitabı birkaç dakikanın içerisine sığdırmak da oldukça zor ama ben cımbızla içerisinden çıkarttığım bir konuyu ön plana çıkartmaya çalışıyorum şu anda çocuklarda din eğitiminde anne babaların çocuklara verebileceği güven duygusundan bahsediyorum. Eğer anne baba çocuklarına karşı birbirleriyle hırgür olmaya başlamışlar ise çocuk o evin içerisine varlık savaşı veriyor ise İzzet savaşı veriyor annesinden ceza almamak için babasından sindirilmemek için korkuyla zaman zaman da işte e, kendi varlığını ispat edebilmek için mücadele içerisine giriyorsa O takdirde anne ile çocuk arasına aile ile çocuk arasına bir güven zedelenmesi olabileceğini e, farklı cümleleriyle reklamlardan önceki bölümde Anlatmaya çalıştım Efendim, Hekimoğlu İsmail abimizi Biliyoruz gazetelerde yazılarını Okuyoruz ve Burç FM'de de onun programlarını Dinliyoruz reklam arası sırasında Biz burada Kendisinden bahsettik Kendisini hürmetle saygıyla ve muhabbetle Selamlıyorum isminin geçtiği yerde Onun yaptığı bir Programda şu cümleyi kullandığını Söyledi Semih Bey Dedi ki hocam dedi Hekimoğlu İsmail abi Çocukların kulak ile değil gözle öğrenir dediğini söyledi dedi. Evet yılların yaşlanmış çınarı ve Türkiye'nin kazanmış olduğu, e, Türkiye'nin değerlerinden bir değer. Yaşının en kemal noktasında kullanmış olduğu bu cümlenin ben de altını çizmek istiyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklar din eğitimini, ahlak eğitimini e, kulakla değil gözle öğrenirler. Ki eskiler bunun için kal ile değil hal ile öğrenir diye söylemişler. Kal konuşmak demek. Konuşarak çocuğu yorarak din eğitimi verilmez çocuğa. Hal ile verilir. Eğer anne baba Kur'an-ı Kerim'i açıyor ve açtıkları sırasında hıçkırıklara kapanıyor ve o sırada Kur'an'ı okuyamaz hale geliyor, kitabı kapatıyor ve kendilerini böyle bir e, değişik atmosferin içerisinde hissediyorlar ise çocuk iki yaşındaki çocuk o işte ona verilecek en iyi dini eğitim bu şekilde verilen bir dini eğitimdir. Yahut da namaz kılarken örneğin e, öyle bir namaz kılışınız var ki çocuğun yanında öyle bir duruşunuz var ki yani karşıda Allah olduğu sanki görünüyor gibi namaz kılıyorsanız eğer çocuğun yanında veya işte kendinizi ona göre ayarlıyor iseniz çocuğa verilebilecek din eğitiminin temelinde de bu var. Efendim biz laubali, laçka, efendim e, yılışık bir anne babaysak o takdirde çocuğumuza vereceğimiz dini eğitimleri ne olur o halimizle vermeyelim. Yani laubali bir anne babanın ağzından çıkan din laubali şekilde algılanır. Din bir asalet işidir. Din bir insanın bir ömür boyunca bir çizgi bir hat üzerinde yürüyebilmesi için çelikleşmiş bir gövdenin işaretidir. Laubalice verilmiş dini eğitim, yılışıkça verilmiş dini eğitim çocuklarda ancak işte lauballeşmeye neden olur, ciddiye almamaya neden olur. Bekleyin zemini oluştuğu dakikalarda bekleyin zamanı geldiği an birkaç cümle ile ve o sıradaki halinizle çocuğa bilgi aktarmanızı tavsiye ederim. Ki burada yine altını bir kere daha çizmek istiyorum. Dakikalar da ilerliyor. Böyle sanki dakikaları tutmak istiyorum bir şeyleri anlatmak için ama saniye de ilerliyor. Ama söyleyeceğim son şey şu olsun ki çocukta din eğitiminin temelinde güven duygusu yatıyor. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Muhammedül Emin denmiş. Bakın önce o güven zeminini oluşturmuş ve sonra... İşte Hz. Ebu Bekir'in imanına bakın sana yani o diyorsa doğrudur. Efendim arkadaşları diyor ki Hz. Ebu Bekir'in yanına geliyor diyor ki senin arkadaşın işte diyor ki cennete gittik falan diye böyle iyice artık diyor işi abarttı diye Hz. Ebu Bekir'in yanına gidince Hz. Ebubekir Bekir birdenbire böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor ve doğruca onun yanına giderken söylediği bir söz var. O söylediyse doğrudur. Yani çocuk ile anne arasında öyle bir güven duygusu oluşması lazım ki oğlum işte cennetin merdiveni dediğinde çocuk sanki o cennetin merdivenine tıkır tıkır çıkabilecek derecede yanında hissetmesi lazım. Öylesi bir güven duygusu. Eğer en ufak bir sarsıntı yaşarsa çocuk güven duygusunda dine ait duygularda da sarsıntılar yaşanacaktır. Bu ususu. E birkaç cümleyle anlatmaya çalıştım ki önümde mail'ler var, e-mail'ler var, onlara da cevap vereyim diye kısa geçmek zorunda kaldık. Efendim bu arada birkaç şey daha söylemek istiyorum ki şimdi çocuklara din eğitimi verilirken işte birtakım abuk sabuk şeyler de söyleniliyor. Yani işte sen akşamları yatmazsan cinler gelir işte şeytanlar gelir seni şey yaparlar korkuturlar vesaire yaparlar. Ya Allah'tan korkmaz mısınız? Yani 3 yaşında 5 yaşındaki bir çocuğa cinler şeytanlar gelir vesaire yapar. Siz korkuyorsunuz yani koca halinizle siz korkuyorsunuz. Çocuğa nasıl söylersiniz böyle bir sözü? Cinle korkutmak, şeytanla korkutmak, cehennemle korkutmak çocuğu Allah'tan korkmak lazım yani. Bir masuma 12 yaşından küçük bir masuma. Allah'ı korkutacak şekilde anlatmış olmaktan Allah'a sığınmak lazım yani Allah'tan korkmak lazım çocuk 12 yaşından önce cehennemden celalden şiddetten vesaireden Allah'la ilgili bu türlü şeyleri cehennemle ilgili bu türlü şeyleri duymaması bilmemesi lazım. Kaldı ki siz çocuğu gece yatırırken işte cinler gelir seni eğer vaktinde yatmazsan. Cinler sana gelir yani. O çocuğa onu söylediğin için cinler senin peşini bırakmaz yani. Senin gibi bir dostun peşini bırakmaz yani. Çocuğa bu şekilde e, yaklaşılmaz. Allah adamı taş eder. İşte anneye vuruyor çocuk masum çocuk. Diyor ki anneye vurulmaz Allah adamı taş eder. Allah seni taş eder yani. O şu anda masum ve cennetlik bir melek. Çocuğa böyle söylenerek din eğitimine zayıf tutulmaması lazım. Çocuk Allah'tan korkmaması lazım yani. Allah'ı sevmesi lazım. Din öğretilirken son cümlemde şunu söyleyeyim. Allah'la çocuğu korkutmamak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Allah'la çocuğu korkutmamak lazım. Allah dediğinde çocuk... Sanki içinde bir coşku hissetmesi lazım böyle. Hani zil takıp oynayacak gibi coşku hissetmesi lazım. Yoksa bir kara basan gibi çocuğun üstüne korkunç düşünceler Allah adamı taş eder Allah seni yakar vesaire gibi kendi ruhumuzun karanlık zehirlerini çocuğun üzerine aktarmamak lazım. Bu kim olursa olsun. Çok defa Dedeler, ebeler vesaireler bu türlü şeyleri, cinsi, minsi hikayeleri anlatırlar çocuklara. Bu ister dede olsun, ister ebe olsun, ister teyze, ister hala olsun. Çocuğun ruhunu bu türlü kirli şeylerle kirletmemek lazım. Din temizdir. Efendim Allah sevgi doludur ki bakın sana çiçekleri yaratmış, güneşi açmış işte. Bugün tepenize bir bakın rica ederim. O Allah'a karşı çocuğu böyle anlatmaktan Allah'a sığınmak lazım yani. Güneşi bir ısıtıcı gibi yukarıya koyan... Geceyi aydınlatıcı bir ayla geceyi aydınlatan Allah'ı böyle kötülemek, taş ederseni vesaire demekten Allah'tan korkmak lazım. Efendim son dakikalarımıza girdiğimiz için bu konuyu böylece birazcık girmiş, birazcık değinmiş olduk. Ama ilerleyen haftalarda inşallah bu konuyla alakalı sözlerimize devam etmeye çalışacağım. Önümde e-mailler var, SMS'ler var. Ee, şimdi birinci SMS'de şöyle sormuş dinleyicimiz. Kısa kısa cevap vermeye çalışacağım ee, sorulara. Bir yaşında kızım var demiş dinleyicimiz. Arkadaşlarla Umre'ye gitmeyi düşünüyoruz. Kızımı emziriyorum. Sizce onu bırakmalı mıyım? Götürmeyi düşünüyorum ama etraftakiler gittiğinde bir şey anlamaz, anlamazsın diyor. Efendim bir yaşındaki bir çocuğu bırakarak Umre'ye gidilmez Gittiğinizde o bir yaşındaki çocukla geriye döndüğünüzde o çocuğu eski çocuğunuz olarak bulamazsınız. Artık sizin yapışkanınız gibi böyle gölgeniz gibi peşinizden ayrılmaz. Eğer etrafta gitmiş olan bir iki yaşındaki çocuğunu bırakıp da gitmiş olan anneler e, var ise bu sözlerimin ne anlama geldiğini bilir. Çocuk iki yaşında üç yaşında bırakılıp sağa sola bu isterse ümre olsun gidilmemesi lazım. Döndüğünüzde aynı şeyi çünkü çocuğunuzu aynı vaziyette bulamazsınız. Efendim çocuğu beraberinde götürsek nasıl olur? Yani ben bu cümleleri söylerken de şu açıdan söylüyorum. İlahiyatçı hocalarımdan çok özür diliyorum. Onlar tabii farklı mülazalar, gerekçeler sunabilir ama benim dinlediğim ilahiyatçı hocalarım da bu konuda efendim ümreydi veya nafile ibadetler veya çocuğun ruh dünyasıyla alakalı tercihte çocuğun ruh dünyasını tercih ettiklerinden de haberdarım. Onun için de bunları söyleyebiliyorum. Çocuğu yanımızda götürürsek biz de hacdan keyif almayız. Yani o kısmı çok bilmiyorum. Yani çocuk evet orada birazcık sizi yorar ve bütünlüğünüzü, Ravza ile olan bütünlüğünüzü zedeleyebilir. Ama hangisini tercih edelim derseniz, ben çocukla beraber gitmenizi, tercih etmenizi size tavsiye edebilirim. Efendim... E... Bir dinleyicimizin mesajı ben programlarınızı ilk günden beri canlı yayında sürekli dinlemeye çalışıyorum demiş e-mail göndermiş dinleyicimiz. Dinleyemediklerimi arşivden takip ediyorum programlarınız sayesinde problem sandığım kimi konuların problem olmadığını ve önemsemediğim kimi konuların da aslında tehlike çanlarının çalıyor olduğunu anladım demiş dinleyicimiz. Çok sevgi dolu bir anne olduğumu sanırdım şimdilerde çocuklarıma ne kadar karşılıksız sevgi verebiliyorum diye tartıyorum kendimi. Sonuç pek iç değil. Çocuklarımla muhatap olurken etraftan gelen sinyaller arasında içimden anne olarak hissettiklerim kaybolmuş gibi sanki. O kadar çok parazit var ki ne biçim çocuk yetiştirmişsin demesinler. Alt komşu kızmasın, annem babam benim çocuklarımdan dolayı mahcup olmasın vesaire vesaire diye düşünürken anne olarak hissetmem gereken şeyleri duyamaz olmuşum. Kısacası programlarının sayesinde çok şeyi fark ettim. Hatta derince bir uykudan uyandım sanki diyor dinleyicimiz. Efendim e, bu türlü mesajlar geldikçe ben çok seviniyorum çok mutlu oluyorum. Evet burada çocukla muhataplıkta karşılıksız bir sevgiden bahsediyoruz biz. Karşılık almadan sevebilmek veyahut da koşulsuz bir sevgi sunabilmenin adına demiştik biz annelik diye. Çocuk yaramazlık yaptı eğer sevgimizi kısıtlıyor isek. Başkaları ne der diye acaba çocuklarımızı terbiye etmeye çalışıyor isek, efendim ayıp olmasın diye çocuklarımızla evde başka türlü, komşularda başka türlü oluyorsak onun adına çocuk terbiyesi falan demiyoruz. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Efendim devam edelim diğer dinleyicimize. Dinleyicimiz şöyle yazmış, İyi ki geldiniz, iyi ki bu programda Burç FM'de yaptınız demiş dinleyicimiz. Ben çok geç saatlerde eve dönen bir babayım. Çocuk terbiyesinde Köşe Taşları adlı kitabınızı okuyorum. Ee, arşivden de hemen tüm programlarınızı dinliyorum. Eşim evde çocukla vakit geçirdiğinde ben dinleyip eşime geçirdiğinden ben dinleyip eşime aktarıyorum demiş baba bunu yazan. Eşine, hanımına aktarıyor. Eşim bundan sekiz ay kadar önce kendi yüzünü tırmalay, tırmalayacak kadar ruhsal bunalım ve psikolojik sorunları vardı. Ufaklığımıza çok çabalıyordu, dövüyordu, başka odaya kilitliyordu çocuğu. Hmm. Ah, ah. Çocuk hırçındı, annesi yemek. Yedireceğim diye onu neredeyse boğacak gibi oluyordu. O dönemde çocukta biyolojik sorunlar vardı, demir eksikliği vardı... Tedavi sonucunda çocuk ne zaman yemeye başladıysa bir de sizi bulduğumuzda şu anda o anki evimle şu anki arasında dağlar kadar fark var. Eşim evde tek başına oğlumuzla, bak, oğlumuza bakmaya çalışıyordu aslında. Sizi dinledikten sonra anladım ki eşimin çocukla ilgili sorunu evde tek başına olması ve bir de demir eksikliği. Şu anda anneannesi ne de bir komşusu e, ne de diğeri bir kişi destek olmuyor. Bana iyi ki varsın diyor. Sen de ilgili baba olmasaydı ben ne yapardım diyor. Efendim ben bu dinleyicimizi, kardeşimizi, ağabeyimizi kimse artık çok muhabbetle kucaklıyorum. İsmi İsmailmiş kendisi bu mesajı gönderiyor. Diyor ki programınızı dinledikten sonra eşimin sorununu anladım. Eşimi evde yalnız bırakmışım ben. Eşim de onun için çocuğumun boğazını sıkıyormuş odalara kapatıyormuş eşim evde çılgınlık çılgınlık nöbetleri geçiriyormuş ben şu anda anladım ki eşimi yalnız bırakmışım çocuk terbiyesinde ah bu programı dinleyen babalar varsa ne olur şöyle bir gözlerini kapatsınlar ve eşlerini evde bir hayal etsinler. İki yaşındaki bir çocukla, üç yaşındaki bir çocukla, evde üç tane çocukla birinin altını değiştir, birinin üstünü değiştir. Efendim bir taraftan da akşam sizin için yemeklerini yap, bir taraftan da arkadaş gelecek, eş dost gelecek diye hazırlık yap. Ya günümüzde kadınların çektiği çileyi şöyle bir hikayeleştirmiş olsak galiba tarihin en dramatik e, sahnelerinden bir tanesini yazmış oluruz. Eğer çocuk yetiştirmeye kararlıysanız çok değerli babalar ben de bir babayım çocuk yetiştirmeye kararlıysanız size bir sır söyleyeyim eşinize sahip çıkın eşinizi mutlu edin ya bir eşin günümüzde mutlu olması çok kolay akşam giderken ne var ki yani elinizi arkanıza koyup bir gül uzatmış olsanız günümüzün anneleri birdenbire hoplayıverir karşınızda. Yani bir gül beş lira 10 lira bilemediniz 20 lira kaç liraysa artık elinizle kapınızın girişinde bir gül uzatmış olsanız o kadıncağız o gülün sevinciyle heyecanıyla 3 gün yerinde zıplayıp duracaktır yani. Ne var bu e, şeyi esirgemesek bir gün geç kalacak olmuş olsak azıcık önceden telefon etsek ya kusura bakma yani eve gelmeyi şu anda böyle hayalimde canlandırıyorum sizi ve çocuklarımı çok özledim canımsın benim ama galiba geç kalacağım. ...diye söylemiş olsak, telefon etsek... ...ne var yani? Şimdi bir anımızı anlatmak istiyorum. Bu mesaj bende... ...bu anıyı canlandırdı. Şimdi çok değerli bir büyüğümüz... Ee, ...bir araçla yolculuk yapıyor. Efendim Yanında da şoför olarak birisi var. Onu havaalanına doğru götürüyor. Şimdi şoföre telefon geldi... ...o sırada. Arkada da bir iki kişi... ...daha var. O hocamızı... E, ...havaalanına yetiştirilecek... E, ...uğraşılıyor yani. Şoföre telefon geldi o sırada... Telefonu alan açan şoför şu şekilde konuştu yani bunu mikrofondan ne kadar izah edebilirim bilemiyorum ama şu şekilde he he, tamam tamam tamam anladım he he, tamam kapat kapat tak diye telefonu kapattı. Şimdi ön tarafta sağ tarafta oturan e, hocamız e, arkadaşımız büyüğümüz abimiz çok rahatsız oldu bu konuşmadan sonra şoför döndü ağabey'e döndü şunu söyledi. Hocam kusura bakmayın işte telefon geldi sohbetinizi böldüm falan dedi. O sırada abi konuşuyordu çünkü. O abi de döndü dedi ki e çok değerli beyefendi dedi şu anda dedi biraz önce konuştuğun kişi dedi eşiniz miydi dedi. Dedi evet hocam özür dilerim dedi eşim aramış dedi. Ya dedi utanmadın mı peki sen dedi ilin kızına dedi bu şekilde konuşmuyor. He he kapat bilmem ne falan demi. utanmadın mı dedi. Yani arayan senin sekreterin olsaydı he he kapat falan diyebilir miydin? Dedi ve o sırada konuşmayı da kesti böldü. Yani hanımların çektiği çile galiba beylerinden o insan olabilmenin şeylerini görememekten kaynaklanıyor çok defa. E, evin içerisinde o psikolojiyi yaşayan anne de ne yapıyor gidiyor boğazını sıkıyor çocuğun odalara kapatıyor. Bu çok değerli mesajı gönderen arkadaşımıza kardeşimize çokça selam söylüyorum. Diyorum ki diyor ki o bir kere daha tekrar edeyim ben çocuğumun problemini şimdi anladım evdeki problemi. Eşim yalnız kalmış evde. Yalnız kalmış. Evet. Hiçbir eşi Allah eşsiz bırakmasın. Eş var da eş yoksa yanın da o kötü bir şey. Evet. Mesajlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Hayırlı günler hocam. ''Kızım 2007 Mayıs doğumlu çalışan bir anne değilim. Kızıma vakit ayırdığımı düşünüyorum. Bütün gün beraberiz. Tek çocuk olmasına rağmen sürekli ilgi istiyor. Son iki aydır ben bebek oldum deyip duruyor. Babası da sen büyüdün, abla oldun dediğimizde ters davranıp sinirleniyor. Bizden tama, Biz de tamam bebeksin, bebek e, bebeğim diye sevdiğimizde emekliyor, em, emzik istiyor. Hatta meme meme diyor.'' Nasıl davranmamız gerektiğini bilemiyoruz. Bize yardımcı olun e, diyor dinleyicimiz. Yahu çok değerli anneciğim şimdi size sormak isterim. 2007 doğumlu çocuk 3 yaşındaki bir çocuk. Siz ona diyorsunuz ki sen abla oldun. E çocuk nereden bilsin abla olmanı yani kötü bir şey oldum zannediyor belki de yani. Abla oldun sen kurt oldun sen çiçek oldun. Olmak istemiyorum diyor çocuk yani. Çocuk ne olmak istiyor çocukken mutlu bebekken mutlu ve ben bebek olmak istiyorum diyor e daha zorlamayın canım ya yani niye abla olsun ki çocuk o daha yani 3 yaşındaki bir çocuk abla olur mu hiç yani hem kimin ablası varsa eğer küçüğü çocuk daha o sırada abla abi vesaire bu türlü kavramları bilmez sen kuş oldun desen korkar sen laptop oldun desen korkar sen lamba oldun desen korkar sen abla oldun bunların arasında bir fark yok ki abla olunca acaba annem beni bırakır mı abla olduğum zaman ben başka bir şey mi olacağım işte kafam mı büyüyecek elim mi büyüyecek nasıl olacağım benim de çocuğum mu olacak yani bunlar çocuk kafası karışır ben ablo sen ablo oldun dediğin zaman çocuk da onun için diyor ki hayır ben bebek olmak istiyorum diyor. E çünkü bebeklikte mutlu demek ki güzel bir aile ki o zaman çocuğunuzu çok sündürmeyin sağa sola doğru diye. Bırakın olduğu gibi e, olsun çocuk. Efendim devam ediyoruz Pro, e, sorulara. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir programla bizleri buluşturduğunuz için. 16 aylık bir oğlum var çok hareketli sürekli bir şeyleri karıştırıyor. Hmm. Karıştırır 16 aylık çocuk. Ben evde her dolabı, dolabı açıp kapamasına izin verdim şimdiye kadar. Öğrenmesi amacıyla ona zarar verecek hiçbir şeyi ortada bırakmadım. E, ortada bırakmadım tabii. Hımm. Şimdi artık o dolaplar o dolapları karıştırmıyor öğrendi içinde ne olduğunu çünkü ancak bir başkasının evine gitsek yine her yere el atmak istiyor ne yapmalıyım bir gittiğimde. Usluca yanımda otursun istiyorum. Acaba çok şey mi istiyorum demiş dinleyicimiz. Evet çok şey istiyorsunuz 16 aylık bir çocuktan. Bakın bu işi evde çözmüşsünüz. Bunun sırrını söyledik. Çocuk evin içerisinde her şeye elini atacak. Çekmeceleri elini atacak. Dolaba elleyecek. Bardağı elleyecek. Evin içerisine zarar vermeyecek her şeye elini atacak. Attıkça da öğrenecek. Neyin ne olduğunu öğrenecek. E bir süre sonra artık dorapları kurcalamaktan vazgeçer. Çünkü onun içerisindekiler bir iş ne yaramıyor ki bunun tecrübesini yaşamışsınız. Şimdi de diyorsunuz ki bunun aynısını komşularımda e, olmasını istiyorum. Hayır komşularınızda da çocuk yeni gördüğü bir şeye elini atmak zorunda. İçinde böyle bir dürtü oluşuyor çocuğun. Ya engellersiniz çocuğu. Ona göre duygusal yoksunluk yaşatırsınız. Yahut da evde de başkalarının evinde de serbest bırakırsınız çocuğunuz gelişir. E ama hocam şimdi günümüzde gitsek işte Ayşe ablalara gitsek aşağıdaki bilmem falancalara gitmiş olsak onların evini dağıtırsa çocuk onlar da çok hoş karşılamıyorlar o takdirde. O türlü aileler ile, o türlü komşular ile komşuluklar yapın eğer çocuğunuz 16 aylıksa. Çocuğunuzdan utanacak komşularla komşuluk yapmamaya çalışın çocuğunuzun küçük olduğu dönemde. Efendim dakikalarımız doldu ama benim söyleyecek çok şeyim var. Efendim biz randevumuzu yarına erteleyelim. Yarın saat 11 ile 12 arasında sizleri çocuk deyip geçmeyin de programın devamı için bekliyoruz. Hoşçakalın.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 Çocuk geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.